Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programından ben Leyla Aslan Ünlübay. Hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz tohum. E, tohum aslında yaşamın özü. Hatta varlık sebebi aslında ezelden beri böyle fakat biraz unuttuğumuz bir kavram. E, son zamanlarda ciddi anlamda gündemimizi meşgul ediyor 7'den 70'e. E, herkesin bir tohumla ilgili bir fikri var. E, her ne kadar gıda politikalarıyla ayrı e, konuşuluyor olsa da aslında tohum ve gıda politikaları... Birbiriyle bütün e, ve birbirini besleyen şeyler. İşte bu e, önemli konuyu konuşmak için bugünkü konuğumuz Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, az önce söylediğim gibi tohum ve gıda politikaları aslında bir bütün. Fakat hep ayrı değerlendiriliyor ve ayrı tartışılıyor. Bu... E, Nasıl bir bütün olduklarından bize kısaca bahsedebilir misiniz? Ee, elbette. Ee, Birleşmiş Milletler e, Gıda Hakkı özel röportörü Profesör Hilal Elver bir Türk. E, kendisinin 2014 yılı açıklaması aynı senin söylediğin gibi dünya açlık sorununun temel sebeplerini hedef almayan gıda politikaları çökmeye mahkumdur diyor. Şimdi biliyorsunuz 70'lerde e, açlık sorununu, en büyük argümanları açlık sorunu, açlık sorununu, gıda yetersizlik sorununu e, bahane ederek diyeceğim, e, bir e, yeşil devrim başlatıldı. Bu yeşil devrim adı altında e, zirai ilaçlar, zehirler diyeyim, ilaç yanlış kelime ziyadehirler, fenil gübe, tohumda standart e, hibrit tohumlar yaygınlaştırılmaya başlandı. Bu konuda size bazı verileri açıklayacağım. 2016 sonunda yayınlanan gıdada sürülebilirlik endeksine göre dünyada halen 1.8 milyar insan, insanın gıdaya erişimin olmadığı ifade edilmektedir. Yine aynı endekse göre 2 milyar insanda obezite hastasıdır. Bakın çelişkiye evet. yani yeşil devrim bize açlık sorunu çözeceğim diyor. Ve gıda da artış sağladı. Evet doğru zehirleri vesaire kullanılaraktan. FAO ne diyor? FAO'nun açıklaması. Dünya nüfusunun şu anda %70 fazlasını besleyecek gıda mevcut diyor. Bunu FAO diyor. Birleşmiş Milletler diyor. Ama halen dünyada 1.8 milyar insanın gıdaya erişimi yok. Açlık sınırında 1 milyar insan var. Yeşil Devrim 1970'lerde açlık sorunu çözeceğiz diye çıkmıştı. Açlık sorunu çözülmedi. Asıl sorun erişilebilirliktir. Açlık ve yoksulluk ile iç içe kavramlardır. Bu da e, neyle e, şey yapıyor? Alım gücü yetersizliği ve e, üretimde yetersizlikle, üretimin paylaşılmaması adil paylaşılmaması ile ilgili. Bakın aslında söyleyeceklerimizi bir bütün olarak bir cümleyle Kenya'dan bir geleneksel çiftçi ifade etmiş. Adı Norman Karima. Demiş ki, geleneksel ürünlerimiz yemek için iyiler. Modern mahsuller ise ihracat edilebiliyorlar. Ama kahve yiyemeyiz demiş. Çok ciddi bir şekilde bir şeyin altını çizmiş. Şimdi yeşil yeğilim aslında neye hizmet etti? Yine Yeşil Gazete'nin e, bu konuda bir e, alıntı yapacağım Yeşil Gazete'den. Yeşil Gazete'nin Ayşe Bereket'in haberine göre dünyada çok uluslu şirketler e, gıda, zirai ilaç, zirai zehirler piyasasının %75'ine hakim. Yine aynı şirketler ilk 10 şirket e, tohum piyasasında %63'üne sahip. Yani dünyada 10 şirket. Zirai zehirlerin %75'ini üretip satıyor, tohumların da %63'ünü. Ve bunlardan 6 tanesi piyasanın en büyük şeyini tutuyor. Ve bu 6 firma birbirleriyle evleniyorlar. Bakın geçen sene Bayer firması Monsanto'yu aldı. Yani burada oynanan oyun yeşil devrim altında açlık sorunu çözmek değil, tamamen ticari tekelleşmedir. Yani aslında burada bir rant var. Ee, peki bir şey soracağım. Milli tarım politikalarında tohumun yerine, yani bizim ülkemizde tohumla ilgili e, milli tarım politikasında neler var? Yani biz bunu bilmiyoruz. Şimdi milli e, tarım politikalarına tohum özeli baktığımızda e, ben milliyetlik kavramını bu anlamda destekliyorum. Ancak yanlış anlaşılıyor. Yani milliyetçilik kavramı e, kime hizmet ediyor? Ben evet bakın zamanında buğdayın ana vatanı Bereketli Hilal. Yani Güneydoğan dolu. Buradan almışlar tohumu. Meksika'ya götürmüşler. 1950 60 70'ler tam hatırlamıyorum. Orada e, standart bir bir tohum haline getirip Türkiye'ye geri satmışlar. İşte bu noktada evet milliyetçi olmalıyız. Evet. Ama, Milliyetçilik kavramıyla e, halk ve şirket arasında bir fark var. Yani eğer milliyetçi olacaksak bu tohumlar çiftçinin halkın olmalı. E, yerli şirketlerin olmamalı. Şimdi şirket tohumu bugün evet Bayer olmasın, Monsanto olmasın, İsrail Fransız firması olmasın, Türk şirketinin olsun. Peki o Türk şirketinin Ortağının İsrail'i, Fransız mı vesaire olup olmadığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Adı Türk şirketi, milli diyoruz ama bunu bakmıyoruz. Önemli olan tohumun şirketlere ait olmamasıdır. Bunun kaynağı çiftçidir. Yüzlerce yıldır çiftçi bu tohumları ekmiştir, geliştirmiştir. Hak sahibi çiftçidir. Ama biz bunu alıp şirketlere veriyoruz. İşte bu noktada da, Milli tarım politikasının tohum noktasında eleştiriyorum. Peki bunun çözümü nedir? Yani tohumlar patentlenmesin ve çiftçiye ait olsunun milli tarımda çözümü ne? E, çift, çiftçinin üzerine mi kayıt olsun? Yani Çünkü her halükarda tohumlar bir şekilde patentleniyor. E, bunu istersen şunla birleştirelim. E, geçmiş yıllarda şey çıktı. Yani geçen sene sonuna doğru bakanlık bir açıklama yaptı. E, sertifikasız tohumlar artık desteklenmeyecek diye. Evet. Aslında bu onunla çok bağlantılı evet, bir konu. Evet. Ee, ben CS'den örnek vermek istiyorum. Hı hı. Bakın CS şu anda inanılmaz popüler oldu. Çok kıymetli bir buğday. Hastalıklara karşı çok dayanıklı. Besin değeri çok yüksek. Şu anda bu konuda çalışan hocamızı da tanıştım ben toplantılarda. Çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Fakat önemli olan şu. O siyez tohumunu buraya kadar getiren kim? binlerce, bakın 10 şey, bin yıllar dayanıyor buğdayın. 10 bin yıldır bu tohumu ekip bugüne getiren kim? 10 bin yıllık emek kime ait? Bugün İhsan Gazi'deki, Kastamonu'daki çiftçiler tarafından şu ana getirildi bu tohum. Şimdi önemli olan halkımızın sorgulaması, çiftçimizin sorgulaması gereken şu. Bu tohumu ben getiriyorum. Üniversite, devlet çalışıyor üstüne. Sonra kime ait olacak? O tohumu ...bir mülk haline gelecek mi? Eğer devlet bunu çalışıp... ...özel şirketler tarafından bu sertifikalandırılıp... ...tekrar aynı eksik olayında anlattığın gibi... ...çiftçiye satılacaksa... ...o zaman burada çiftçinin emek hakkı nerede? Çiftçinin hakkını devletin koruması... ...hükümetlerin koruması gerekmiyor mu? Dolayısıyla biz mesela... ...Buday Derneği olaraktan ...çok ciddi başarılı çalışmalar yapan... ...enstitülerimiz var devlete ait. Tohumların enstitülerde yetiştirilmesi... Enstitülerimiz tarafından çiftçiye satılmasından. Bu evet, evet. bu işte gerçek anlamda evet. milli bir politikadır. Evet. Uygun bir fiyattır. Hı -hı. Şirketlere bağımlılığı kaldırır. Doğru. Bu anlamda e, bu şekilde e, olması gerektiğine inanıyorum. Evet söylediğiniz gibi tohumların enstitülerde yetiştirilip çoğaltılıp sonra da çiftçiye ulaştırılması o e, şeyi ortadan kaldıracak. Peki e, bir de şöyle bir kargaşa var ki... E, İsmini duyduğumuz ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz. İşte yerli tohum, standart tohum, GDO'lu tohum, hibrit tohum, organik tohum. Yani hepsini birbirine karıştırıyoruz. E, tam olarak ne manaya geldiklerini bilmiyoruz. E, bu konuda hani bize neyin ne olduğunu e, şey anlatabilir misiniz? Mesela yerli tohum nedir? Tamam. Şimdi e, şöyle açıklayayım. Yerli kavramı da tabii tartışmalı. Ee, ama şöyle özetleyeyim. Ya da Bakın, atalık pasate, tohum mudur dom. bir diğer atı adı? Yerli tohumun bir diğer adı atalık tohumdur. Değil mi? Evet. ya Bu, bu da tartışılıyor. <gülüyor> o yüzden ama yerli demek de tamam, yerli e, doğrusunun e, ben hocalarımdan e, Anadolu'dan yıllardır bu ürünleri eken çiftlerimizden yerli ifadesinin kullanılmasının en doğru olduğunu e, bilgisini aldım. Bakın şöyle açıklayayım. E, Mısır'ın Domatesin, patatesin ana vatanı Amerika kıtası. Şimdi e, yerli bir, yani o, o bölgeden gelmiş ama Anadolu'yu mesela domates benimsemiş. Bir gen merkezi olmasa da bir biyolojik anlamda bir merkez olarak edilmiş. İşte bugün Ayaş domatesi diyoruz. Evet. Şimdi Ayaş için o tohum yerli bir tohum olmuş. Sadece o bölgede ekildiği zaman e, belirli bir kalite, verim, Lezzet vesaire veriyor. İşte oraya ait olmak, o bölgeye ait özellikler geliştirdiği için o tohumu biz yerli tohum diyoruz. Hmm. Şimdi e, halkımız genelde GDO'lu tohumla hibrit tohum birbirine karıştırıyor. Evet. Yani hibrit tohum deyince bir korkuyor. E, bizim hibrit tohumu tohum karşı çıkmamız <gülüyor> demin açıkladığım sebeplerden, sosyoekonomik sebeplerden, tekerleşme zihniyetinden dolayı Yoksa hibrit tohumun sağlık açısından karşı çıktığımız bir noktası yok. Önce bir hibit hibrit tohum, tohum nedir'i e, açıklayabilir miyiz? Tabii ki. Hibrit tohum saf hat haline gelmiş. Bakın şuradan açıklayayım ben size. Çünkü böyle deyince de karışıyor. E, hibrit tohum aslında çiftçimizin yüzlerce yıldır yaptığını... ...ziraat mühendislerimizin, ıslahçıların... ...daha profesyonel bir şekilde enstitülerde, şirketlerde, üniversitelerde bahçelerde, tarlalarda yapması. Bir anlamda e, damızlık hayvan deriz ya, yani yapay dölleme yapılır. Aynı şeyi bitkiler üzerinde yapıyoruz. Yani A bitki, A domatesinin tohumunu alıp, B domatesine yapay olaraktan, yani rüzgar olaraktan değil, yine tarla ortamında taşıyaraktan aktarıyoruz. Burada, GDO'da olduğu gibi laboratuvar ortamında genetik yapıyla Oynama diye bir şey söz konusu değil. Bildiğimiz paydan yani Çiftçinin yaptın aynısını yapıyorlar. Daha profesyonel yaptıkları için 5 yılda 10 yılda yeni bir tohum elde ediyorlar. Fakat bu hibrit tohumunun kısır diyoruz ya kısır değil. Hibrit tohum melez bir tohum. Döl veriyor. Sorun şuradan kaynaklanıyor Leyla. Bu tohumu çiftçiye sattığımız zaman bu bir melez tohum olduğu için yani saf hat bir anne ile Savhat bir babanın melezi olduğu için. Çiftçi bu melez tohumu alıp tarlaya ektikten sonra kendi tohum almaya kalktığı zaman bu ya anasına dönüyor ya babasına dönüyor. Bir daha de devam ettiği zaman bu türde bir açılım oluyor. Açılım olduğu zaman ne oluyor? Ticari değerini itiyor. Yani standart kalitede bir domates elde edip piyasaya süremiyor. Açılım oluyor melez olduğu için. Anlatabildim mi? Yani evet. melez bu tohumlar dolayısıyla da her sene çiftçi Gidip aynı tohum şirketinden o tohumu tekrar satın almak zorunda kalıyor. İşte karşıt noktamız bu. Evet. Yani aslında e, hibrit yani her koşulda yerel tohumu savunuyoruz. Yerel tohumun ekilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama hibrit de sonuçta bir alternatif e, ve hani olması gereken bir şey. Çünkü bazı e, koşullarda hibrit tohumun da ekilmesi gerekiyor ve yani çiftçiyi rahatlatan bir şey diyebilir miyiz? Kimin elinde olduğu süreci tartışmalı olmak kaydıyla, evet, yani bu çiftçinin hakkı korunuyorsa, evet. tüketicinin hakkı korunuyorsa, bu noktada evet, hibe tohuma veya standart tohuma vesaire karşı değiliz. Aslında bir de standart tohum evet, bu çok daha tohum. detaylı bir konu ama standart tohumda aslında işte bu ana saf hat anne ve baba demiştim ya bunun benzediği evet. veriliyor. Standart tohumda direkt o saf hat anne ve babayı veriyoruz. Mesela Yalova'daki araştırma Enstitümüzün bu şekilde organik tohumları da var. Konvansiyonel tohumları da var. Bunu alan çiftçi tarlasında ekip profesyonel şartlarda başarılı bir şekilde işte döllenme mesafesine falan dikkat ederse ertesi sene gene tohum alıp ekebilir, ertesi sene tekrar tohum alıp ekebilir. Ama standart tohumu ticari firmalar alıp e, pazarlamıyorlar. Niye? Ya bunu üretimini yapmıyor. Çünkü çiftçi ondan bağımsız olacak. Bu anlamda standart tohumlara karşı değiliz. Ama hibrit de melez tohum olduğu için çiftçi tekrar ona gidip ondan almak zorunda. Hı. E, yani aslında baktığın zaman e, standart tohum, ...çiftçiyi tamamen kendine bağımlı kılan bir sistem. Hayır, hayır hibrit o hibrit mi çünkü ben senin şu an şu, şu anda keselim biz. Çünkü ben senin standart tohum açıklamandan çok bir şey anlamadım Batur. Şey karışıyor çok zor bunu anlamak. Hmm. Zor. Yani şey dedin o, o anne baba kendisini Bak, gidip alıyorsun. Standart tohumda saf hat anneyi sana veriyor, babayı sana veriyor. Tamam. Dolayısıyla kırılmıyor, melezi değil. Bir de anneyle babayı döllüyüp sana Yani e, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Hibrit tohuma kıyasla standart tohum daha tercih edilmesi gereken bir şey. Yani daha e, hayırlı bir şey. Evet, yani çiftçimizin e, çıkarlarını daha fazla koruyor. Çünkü çiftçi tekrar tohum şirketinden o melez bir tohumu almak zorunda. Standart tohumda kendi usulüne uygun tohum alırsa bir daha şirketten bir yerden tohum almak zorunda değil. Evet anladım. Peki bir de organik tohum var. Ee, o nedir? Şimdi organik e, tohum organik sertifikalı tohum demek. Yani organik tohum diyebilmesi için e, hem tohum açısından sertifikalandırılmalı hem de organik tarım sertifikası alması gerekiyor. Yani nasıl biz organik tarımda bir domatesi, nohudu, balı sertifikalandırıyoruz. Organik tohum diyebilmek için de aynı domatese sertifika aldığı gibi o tohum yetiştirilirken zirai ilaç, işte e, pestisitler, işte onun dışında peyni gübre vesaire gibi gübrenin kullanılmadığına dair bir sertifika almak zorunda. Organik sertifikalı tohumlar standart tohum da olabilir, hibrit tohum da olabilir ama asla GDO'lu tohum olamaz çünkü GDO mevzuatında, şey, organik tarım mevzuatında yedi olu çoğaltım materyali kesinlikle yasaktır ve bu çok ciddi biçimde uygulanmaktadır. Yeni organik tarım çi yapan çiftçi yerli tohumlarını da kullanabilmektedir ülkemizde. Evet, ee, çok teşekkürler. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından tekrar beraberiz. Hmm. Merhabalar tohumda nasada ekolojik yaşam programındayız 94.9 açık radyodayız ben Leyla Aslan Ünlübay bugünkü konumuz tohum program konuğumuzda buğday derneği eş müdürü Batur Şehirlioğlu ee, az önce Yerli tohum, standart tohum, hibrit tohum, organik tohum nedir diye Batur Bey bize açıklama yaptı ama bir de GDO'lu tohum var ki daha böyle derin bir konu. GDO'lu tohum tam olarak nedir ve biz GDO'lu tohum'a neden karşıyız? E, GDO'lu tohum ve GDO'lu e, gıda e, tam bir Pandora kutusudur. E, açıldı ve açılımda neler olacağını gerçekten bilmiyoruz. İnsanlık değil sadece ekosistem üzerinde de. Şöyle açıklayayım. E, bitkiler mesela Mısır 3 kilometreden dönenebilmektedir. Gediolu Mısır yaygındır. E, Gedeoğlu türlerin doğadaki doğal yabani türlerle e, döllenmesi söz konusudur. Bakın çok popüler bir şey söyleyeyim. Katiliyorsun. yosun. Okyanusta olan bir varlık Akdeniz'e geldiği zaman ekosistemi alt üst ediyor. Bugün çam ormanlarımızı Kafkasya'dan, Rusya'dan gelen bir tırtıl yok ediyor. En son okuduğum haber, Japonya'dan Rusya'ya, Rusya'dan Türkiye'ye gelen bir kelebek şu anda Karadeniz bölgemizde tarım ürünlerini mahvediyor. Yani ekosistemin bölgesel olarak kendi içinde bir dengesi vardır. Siz genetik olarak genetik yapısını bozup başka bir gel aktardığınız bir bitkiyi ekosistem üzerinde nasıl bir etki yapacağını bilmiyorsunuz. Bilmeden dünyayı bir laboratuvar ortamı olarak kullanıp bunu denemeye kalkıyorsunuz. Yine insan sağlığı açısından böyle. Faylar üzerinde yapılan deneyler var ve bunlar çok sıkıntılı. Ve tohumun insan sağlığı üzerinde ne yapacağını test etmeden, bunu test etmek için onlarca yıl çalışmak gerekiyor. Bu çalışmaları yapmadan insanoğlunu ...bir kovay gibi, bir denek gibi kullanıyoruz. Evet, sağlık açısından... ...durumu tartışmalı olabilir. Bilimsel veriler... ...olumlu veya olumsuz söylüyor olabilir. Ama bunların bir... ...bağımsız araştırmacıları tarafından... ...yaptırılması lazım. Ama ne yazık ki... ...bu araştırmaların çoğu patent yasalarıyla... ...GDOL tohumlar kullanıldığı için... ...bağımsız değil... ...tohum şirketlerinin yaptırdığı araştırmalar... ...bir bağımsız araştırmalar... ...ve karşılaştırılması lazım... İki, insanoğlu ve doğayı bir denek olarak kullanamamayız. Önce bu testler yapılır, ondan sonra bu ürünlerin ticaretleşmesi izin verebilebilir. İşte bizim karşı çıkış noktamız bu. Anladım. Ee, peki yerli tohum, standart tohum, GDO tohum, hibrit tohum ve organik tohum. Biz e, bunların birbirinden farkını ya da bir tohumun ya bir ürünün e, hangi tohumdan üretildiğini gözle baktığımız zaman anlayabiliyor muyuz? Yani bu, bu kadar kolay bir şey mi? Evet sen bu soruyu sormakta halkısın pazarlarda da. Organik pazarlarda <gülüyor> Bana da çok birşey, soruyorlar bir, bir çünkü. Bir soru. ee, ne yazık ki bu iş gözle aynı organik tarımda olduğu gibi tohumda da gözle bakarak anlaşılabilecek bir konu değil. Bunu uzmanların laboratuvar ortamında e, tam tabi bir, bir şey e, bilimsel terimlerini şu anda hatırlamıyorum. E, bunların e, bilim insanları tarafından laboratuvar ortamında test edilmesi gerekiyor. Genetik analizlerinin yapılması gerekiyor. Yerli olup olmadıklarını. Evet. Yani. Bakın çok ilginç bir örnek vereyim. Piyasada işte pembe tohum deyince, hatta pembe tohum ağı kuruldu biliyorsunuz evet. e, insanlar. E, işte bu tohum konusunda hasafet olan insanlar arasında. Pembe tohum deyince yerli tohum almıyoruz değil mi? Pembe tohumun da hibrit tohumu üretildi. Hmm. Şimdi siz piyasadan pembe tohum diye tohum alıyorsunuz. Hayır, o evet. yerli tohum değil artık mesela. Aslında Maddi, hibrit marketinde tohum. Satılan. O artık hibrit bir tohum haline geldi. Dolayısıyla da e, ne tohumdan ne de ürünü kendisine elimize aldığımız zaman... Bunun geldi mi yoksa işte hibrit bir tohum olduğunu anlamamız mümkün, mümkün değil. değil. Bu şekilde mümkün değil. Gözde görülünce anlayamıyoruz e, demek ki tohumun e, kaynağını. O zaman son bir soru sormak istiyorum. Tohum konusunda bizler bireysel olarak ne yapabiliriz? E, bilinçlenmeliyiz, okumalıyız. E, tohum takas şenliklerinin aslında bir amacı da budur. Bilgilenmeliyiz. Çiftçilerimize sesleniyorum. Çiftçilerimiz topraklarını... Satmasınlar e, Tohum toprak e, Su bizim geleceğimizdir Hem üreticilerimizin hem de Tüketicilerimizin dünyada o örnekleri olduğu gibi Örgütlenmesi lazım Tüketici kooperatifleri kurabiliriz Toplum destekli tar tarım çalışmaları Dünyanın her yerinde yaygınlaşıyor Toplum destekli tarım çalışmalarına Bu konuları araştırıp Bu konulara ağırlık verebiliriz Kendimiz ekebiliriz Üretici pazarlarından ve organik pazarlara Alışveriş yapabiliriz bir anda sıralayabileceğim ve yapabileceğimiz birçok şey var aslında gördüğünüz gibi. Ve tabii ki her zaman için bu konuda lobi yapmalı, savunuculuk yapmalı ve e, hükümetlere baskı yapmalıyız. Evet, çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Tohum'da da ekolojik yaşam programında bu hafta konumuz yaşamın özü, hatta varlık sebebimiz tohumdu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.